İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel merhaba. Günaydın, günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Haftanın karikatürlerinde neler var bakalım? E, bugün çok kısa bir anmayla başlamak istiyorum izin verirseniz. E, Usta karikatürcü ve mizahçı Ferit Öngöre'nin aramızdan ayrılışının 10. yıldönümü bugün e, 8 Haziran. Ferit abi hukukçu, gazeteci, araştırmacı, yayıncı ve hatta örgütçü olarak Baba Ali'de pek çok ilgi imza atmış e, bir karikatürcü ağabeyimiz de aynı zamanda. Turan Selçuk ve Semih Bağcı ile birlikte Karikatürcüler Derneği'ni kurmuşlardı. Orhan Kemal ile birlikte de İstanbul'u sokak sokak gezmişler. İstanbul'dan çizgiler adıyla da e, kitaplaştırmışlardı e, bu e, gözlemlerini. Daha sonra Ferit abi Feriton gören İstanbul'u sem semt iskele iskele resimlemeyi sürdürmüş. de büyük bir haritasını çıkarmıştı. Biz bu muazzam eserin sadece... Haliç bölümünü 2000 yılında Schneider Temple Sanat Merkezi'nde sergilemiştik. Bir de güzel albümünü Hı. yapmıştık. Fakat tamamını hiçbir zaman sergileyemedi. Tamamının sergilendiğini de göremedi. Kendisine buradan merhaba diyorum. Evet, günaydın Ferit diyelim. Günaydın. Bu haftaki konumuz yeri normal. Aslında normal durumunu A, B, C, D diye sıralayacak olursak... Eski normale A, yeni normale ise C kategorisinde yer bulabiliyorum. Yani eski normale daha doğrusu yeni tip C normalden eski tip A normale dönmekte olduğumuzu da fark ediyorum ben şu anda. Hmm. Örneğin hafta sonunda, hafta sonuna doğru pardon, cuma günü gündemimiz aniden bu milletvekillikleri düşürüldükten sonra hızla tutuklanan HDP milletvekilleri Leyla Güvenle Musa Farisoğulları ile e, CHP milletvekili Enis Berberoğlu haberleriyle sarsıldı. Aslında bu hızla yeniden a normale döndüğümüzün, e, dönmek olduğumuzun bir işareti değil miydi? Hocam. Aynen öyle evet. <gülüyor> Şimdi karikatürist dostumuz Kırksal Şifsi pek öyle düşünmüyor olmalı ki sosyal medyada paylaştığı karikatüründe ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir gazetecinin sorusunu yanıtlarken çizmiş. Ee, şöyle soruyor e, gazeteci. Meclisten vekil alıp hapse atmak sizce normal mi? Diyor. Ee, karikatür bu ya yanıtlıyor Cumhurbaşkanımız. Yeni normal diyor. Yani Köksal Çiftçi'ye göre meclisten vekil alıp hapse atmak yeni normal. C kriterine uygun. Oysa bence bu durum A kriterine daha uygun düşüyor. Yani hızla a dönüyoruz yeniden. Biraz önce Ali Bilge şöyle bir soru arttı ortaya. Çakıcı'nın bir gün bakan olarak atandığını duyarsanız şaşırır mısınız diye. Yani evet. bu soru bile bu soru bile eee anormale dönüşümüzün bir kanıtı bence. Yanıtı hiç merak etmiyorum. <gülüyor> Evet. evet, 5 Haziran konuyu değiştirelim. Cuma günü dünya çevre günüydü. Bu yılda bu konuda çok sayıda karikatürler çizildi tabii. Aslında karikatürcüler sık sık deşerler bu konuyu çevre meselesini. Fakat 5 Haziran çevre gününde nedense bu konuda çok daha fazla karikatür çizilip paylaşılıyor. O da normal tabii. Yeni normal değil, eski normal. Eski Matur. normal, eski Evet. Normal. <gülüyor> bu yılın yalnız çevre karikatürlerinde yeni bir aktör oluyordu. Ee, bu da hayır şey değil COVID-19 virüsü değil yepyeni bir aksesuar. Şimdi ne olduğunu görmek için e, gelin e, İzmirli karikatürcü dostumuz Menekşe Çam'ın karikatürüne şöyle bir göz atalım. E, karikatür yan yana dizili dört e, farklı kareden oluşuyor. Ben kendimi bir an için menekşenin yerine koyuyorum ve şöyle hayal ediyorum kendimi. Bir kumsaldayım. Yalın ayak yürüyorum ve yürürken de ayaklarıma bakıyorum. İlk karede çıplak ayaklarımın önünde kumsala atılmış boş bir teneke konserve kutusu var. Onu geçiyorum, yürümeyi sürdürüyorum. İkinci karede bu kez, bu kez ayaklarımın önüne boş bir Petsu şişesi çıkıyor yine orada olmuyorum yürümeye devam ediyorum üçüncü karede e, yine çok tanıdık bir e, cisim plastik bir poşetle karşılaşıyorum e, bu poşeti de es geçtikten sonra nihayet e, menekşeçamın Çam'ın dördüncü karesine geliyorum bu karede e, önüme çıkan cisim birden durmama neden oluyor ayaklarım artık aynı hizada yan yana duruyor e, karikatürde de öyle zaten beni durduran ne bir konserve kutusu ne bir pet şişe ne bir naylon poşet bambaşka bir meta modern bugünümüzün işte yeni normalin çok gerekli bir ürünü maske, maske. evet maskeler artık her yerde çöp kutularına girmiyor deniz kıyısında kayalıklarda her yerde rastlamak mümkün bunlara maalesef bunun adı da Yeni normal tabi ki. Evet yeni normal. Şimdi e, eski normalde maskesiz çıkınca ne oluyordu? E, Fransız desinatör, e, desinatör diyorum. aslında kendi bu adı kullanıyor. Biz desinatör adını kullanıyor. Biz çizer yani. Aslında e, gerçek adı Pierre Allion. E, çok kapsamlı bir karikatür çizmiş. Eski bir tablo fakat yeni bir durum var bu karikatürde. Karikatürün ön planında bir otoyol görüyoruz. Araçlar otoyolda peş peşe sıralanmışlar. Trafik kilitlenmiş tabii. Egzoz dumanı tavan yapıyor. Bu duman bulutunun arkasında bir dizi bina var. Binaların hemen arkasında solda bacaları tütmekte olan da bir fabrika var. Yani tozu dumanı yerinde normal bir kent karikatürü bu karikatürdeki binaların birinin balkonunda iki kişinin böyle minicik siluetini görüyoruz. Muhtemelen karı koca e, konuşuyorlar. Kadın kocasına şöyle sesleniyor. "Çıkarken maskeni almayı unutma, tamam mı?" diyor kocasına. Evet. evet. <gülüyor> yani es eski yeni normal değil mi bu? Eski yeni normal, anormal evet. <gülüyor> Kurtuğun sineği ee, yani biz aslında e, maskenin asıl işlevine dikkat çekmiş oluyor. E, bu karikatürle virüs olsun olmasın. Her şartta ben maskesiz çıkmam abi. Yani. <gülüyor> BDOA bize bir şey olmaz abi. E, aslında bizim gibi 65 üzeri yaştakilerin e, sorunu biraz sürüyor. Pazar günü hava güzeldi. E, bayağı da sıcaktı. E, sokağa çıkma yasağı e, kalkmış fakat bize biliyorsunuz sınırlıydı e, 14-20 arası veya onu da bilmiyoruz kafa karışıklığı vardı biraz Va e, orası belli e, ama çıkış yoktu Var yok miydi? muydu bilmiyorum anlamadım <gülüyor> ama yani eskiden vardı e, şimdi vardır diye farz ederek ben de biraz sosyalleşme ni niyetiyle dışarıdaki kalabalığa karışmak istedim e, çok güzeldi gençler bir arada piknik yapanlar karpuz kezenler işte gitarlarıyla, sazlarıyla müzik yapıp eğleniyorlardı sahilde, moda sahilinde. Ee, ama e, biraz önce içime e, hakikaten ferahladım e, yani. Sular serpildi. E, çünkü e, senin Badur e, açık havada bir sorun yok. Abartmayın dedi. Değil mi? Yanlış durmadın. Evet. Yok öyle e, dedi. E, çok güzel ya. Yani bisikletli gruplar falan filan normale, anormale döndük yine. E, fakat Tek bir farkı yine bazı kişilerin hala maskeli dolaşmalarıydı. Yani ben yine de tedirgin oldum ve bu tedirginlik yaşlılarda biraz görülüyordu ne yalan söyleyeyim yolda. Çabucak hızlıca eve döndüm. Beysun Gökşenin bir karikatürünü buldum. Her zamanki gibi yalın... O hoş çizgisiyle böyle bir çırpıda çıkan çizgisiyle bir nokta atışı yapmış aslında Beysun. Akvaryumdaki balıklar metaforunu kullanmış ki çok sevdiğim bir metafordur ve ben de sıklıkla kullanırım. Yani ben de özdeşleşirim akvaryumdaki bu süs balıklarıyla. Kendimi zaman zaman bir akvaryumdaki balığına benzetirim. Her neyse... E, Beysun Gökçin'in karikatüründe denizin dibinde iki tane küçük e, cam panus görüyoruz, akvaryum. E, her birinde birer süs balığı var. Soldaki balık ne soruyor. Abi bu karantina ne zaman biter? Şimdi sağdakinin cevabı yaş kaç? Yaş <gülüyor> kaç? <gülüyor> evet ben bu pazar kendimi yeniden akvaryuma kapattım. yaşımı söylemeyeceğim. Bu arada ben de fırsatı ganimet bilip şeyi ekleyeyim izninle, gazete duvarda ilginç bir şey vardı. 65 yaş üstü bir elemanlar, yurttaşlar, bir isyan başlatmışlar, Beyoğlu, Cihangir'de toplanan onlarca kişi... Evet. Salgının günah keçisi olmak istemiyoruz. Korunmaya muhtaç değiliz sloganıyla. Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını talep etmişler. Yani basın açıklamasında da benzer bir yasak dünyanın hiçbir yerinde uygulanmıyor. Ama buna rağmen Türkiye'de 65 yaş üzeri kuşak üzerine düşeni yapıyor demişler. Ve gelinen noktada işe olanlara izin verilirken kayıt dışı çalışan 65 yaş üstü binlerce kişinin eve hapsolduğuna da dikkat çekilmiş, özgürlük istiyoruz demişler. Evet, iyi güzel de, yani e, tamam bu özgürlüğü ben de istiyorum. 65 yaş üzeri olarak e, kuşağa dahil olarak. Fakat, fakat e, bir takım önlemlerin da alınması lazım. Yani sahilde gördüklerim, dün benim e, e, ne bileyim dudağımı uçuklattı açıkçası. Evet. E, yani bu şartlarda bu özgürlüğü nasıl e, o özgürlük şayet diğerlerinin de e, benim özgürlüğüme e, saygı duymalarıyla oluşabilecek bir şey. Yani karşılıklı bir anlayış e, olması lazım. Ben bunu biraz e, kusura bakmayın ama bencillik gibi görüyorum. yani e, 65 üzeri yani. Yaşlı. Çünkü e, ortada bir takım istatistikler de var. Yani gerçekten de e, kaybettiklerimiz hayatlarını yitirenler hep e, 65 üzeri e, %90'ı öyleymiş duyduğum, okuduğum kadarıyla. Evet ve ağır şekilde o atlatmış olsa da ağır şekilde geçirmiş Gene 65. Benim evet. sınıf arkadaşlarım var mesela. Çok ağır eşiyle birlikte geçiren feci şartlarda geçirip sonradan iyileşen neyse ki arkadaşlarımızı da tanıyoruz yani. Biliyoruz. Evet. Maalesef. Maalesef. Benim de yakınımda çok var. Çokça. Çok diyorum. Yani bu ee, tırnak içinde falan değil yani maalesef var. var. Geçinip e, atlatan da var, atlatamayan da var maalesef. Ee, evet. Neyse <gülüyor> yeniden normale dönersek pardon programa dönersek dünyamızda hızla yeni normale dönüyor diyeceğim. Bu e, George Floyd'un 46 yaşındaki o, o da e, Floyd'un geçen hafta Pazartesi günü e, polisler tarafından işte o uzunca bir süre sesine diziyle bastırılma sonucu hayatını kaybetmesi üzerine. 8 dakika 46 ee, saniye. Evet. Evet. Bakın almaz. Ee, şimdi Amerika'da tabi siyahilere yönelik polis şiddeti ve ölçülük tartışmaları yeniden alevlendi ya geçen hafta işte devam ediyor. Ee, bu protestolar bütün dünyaya yayıldı. Bizde de bu olay siyasilerimiz tarafından bolca kırandı okumuşsunuzdur. Belki aktardınız da ben duymadım ama. Evet, çok az. evet evet ee, Uykusuz dergisi geçen haftaki kapağını, 3 Haziran tarihli kapağını bu konuya ayırmıştı. Ee, çok ilginç bir karikatür, hoşuma gitti. Ee, yanılmıyorsam Uğur Gürsoy'un çizgisi bu. Ee, Fırat'ı da çizer. Ee, kapak karikatürünü herhangi bir yorum katmadan ben anlatmak istiyorum, okumak istiyorum daha doğrusu. Karikatürün üst başlığında şöyle yazıyor. Gezi eylemlerini vandallık, darbe, terör olarak görenler Minneapolis'te başlayan ırçılık karşıtı eylemleri çok sevdi. Şimdi karikatür şöyle ee, yol almakta olan bir otomobilin içinde iki kişi var. Ee, arabayı kullanmakta olan zayıf bir adam yanında daha şişman olanı gömleğinin düğmelerini açmış. Aynen böyle e, Clark Kent'in e, Superman olması gibi. E, düğmelerini açıyor ve içindeki kırmızı renkli tişörtü gösteriyor yanındakine. Tişörtün üzerinde kara panterin simgesi olan siyah bir yumruk resmi basılı yumruk resminin çevresinde de Black Power yazısını okuyoruz. Şimdi şişman adam bu tişörtü gösterirken arkadaşına da açıklamada bulunuyor. Edirne'den çıktık mı? Benim solculuk başlar. Evet. İşte. <gülüyor> Eski normalden pek farklı değil gibi ee, durum evet, evet. Ee, fakat e, çok önemli e, yeni gelişmeler de var yani sabahtan beri de erken saatlerden beri bakıldığı zaman evet. bu, dünyanın her tarafında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bütün dünyada muazzam bir destek e, ve şey var hatta Donald Trump'ın New York'taki otelin önünde 1600 kişi birikmiş Trump International Hotel önünde ve şey Throw him out diye bağırıyorlar atın şunu dışarı diye filan yani bayağı ciddi evet. ve Trump gerileme geri basmak zorunda kalmış mesela aşırı sağcı lobilerin barışçı şeylere göstericilere karşı şiddetle bastıralım taleplerini filan. Ee, şimdilik yapmıyoruz filan demişler böyle <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ve Minneapolis'te de e, şehir meclisi polisin şeyini kaldırmıyor yetkilerini kaldırıyormuş böyle gelişmelerde ha, önemli Bertebişen, gelişmelerde Bertebişen. oluyor Bertebişen. yani İlginç. bütün dünyada da var bunu da takipteyiz yani zaten şimdi 10-10.30 on arasında da bunları da birazcık konuşmaya çalışacağız zaten o zaman ben de takibe geçeyim peki <gülüyor> son sıradaki son karikatür İngiliz karikatürcü Ben Jennings'den geliyor. Önündeki bu dizüstü bilgisayarından Amerika'da gelişen olayları takip eden bir İngiliz'i çizmiş Ben Jennings. The Guardian'ın karikatüristi. Yüksek sesle şükrediyor bu İngiliz vatandaş. Şükürler olsun diyor. Siyahların hayatı Birleşik Krallık'ta önemlidir. Çünkü e, ekranda e, şeyi görüyoruz, e, protestoları görüyoruz, protestolar e, devam ediyor falan filan onu izliyor. Fakat tam aynı esnada e, adamın karşısındaki televizyon ekranda haberlerim verilmekte olduğunda görüyoruz. Ve e, o, televizyon ekranında e, Covid-19 nedeniyle hayatlarını kaybeden siyahi Asyalı ve etnik gruplara e, mensup, Onlarca kişinin fotoğrafları e, çıkmış. Onlar e, gösteriliyor. E, bunu şu haberle e, bağlamak istiyorum. Geçtiğimiz hafta İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu, ONS, e, siyahi ve etnik azıtlıkların COVID-19 hastalığından dolayı ölme riskinin beyazlara göre çok daha yüksek olduğunu e, açıkladı. 3 kat evet. Evet 3 kat çok daha yüksek zaten beyaz olarak bilmiyorum. Eee şimdi mu? Bu da bu da bir yeni normal işte. Evet. Ee, bu çok çarpıcı bir kavram. Beyim diyorlar değil mi onlara Black a, evet, Asian... Evet, Beyim. Black uh, Minority e, Ethnic. Evet. Minority Ethnic. Ba, ba -me. Bame. Bey. Bame. Evet. Yani Aymazlığın deminki karikatürle çok bağlantılı aslında. Türkiye'deki Uğur Gürsoy'un uykusuzdaki karikatür ile İngiltere'deki siyahların hayatı birleşik bizim orada aynı, çok aynı önemli. Paralelde, evet. aynı, aynı paralelde, paralelde. evet. İlginç evet, evet, evet. peki hangi karikatür seçiyoruz? Valla ee, e, oylar eşit geliyor. E, Beynilere baktım. Eşit. Aslında Menekşe'nin karikatürü biraz öndeydi. Köksal Şip'in karikatürü de fena değil. Şeydi, bizim karikatürü de, Beysun'un karikatürü de. Yani Beyniler aşağı yukarı başa baş gidiyor. Ben kavanozdaki balıktan yana kullanıyorum oyumu. Beysun Gökçü'nün. Evet. Evet. Açık Radyo programcımız aynı zamanda değil mi? Açık Deniz programcısı evet. Abi bu karantina ne zaman biter? Öbür balık yaş kaç? <gülüyor> Öbür balık... Benim benim oyun budur. Öbür balık ben oluyorum zaten. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> İki balık tabii. İki balık yeni normal bu. <gülüyor> ben de katılıyorum. Özdeş. E Ben de o zaman mecburen kabul ediyorum. Mecburen ne demek? Bir dakika, bir dakika. Mecburen ne demek? Ya, Benim gönlüm bu, bu Fransız e, karikatü kalmadı. Ha. Değil. Hani ha, tamam. çıkarken maskeni unutma tamam mı? Diyeyim? Ama ortalığın <gülüyor> yani cehennemin kirlilikle... Cehennemin toza, gaza boğulmuş yani. bir şehirde. Evet. Şimdi oldu. Fikrini beyan etmen e, çok iyi. Demokrasi var yani. Yeni normalde. <gülüyor> tek <gülüyor> evet. o kadar da değil yani. Evet. Evet. <gülüyor> Olsun. İkiye bir. Biz peşin evet, evet. seçtik. Tam Temsil demokrasi de böyle zaten sonuçta. Evet. <gülüyor> Temsil de böyle. Kazasız Peki, belasız bu programda da atlattık. Atlattık çok şükür. <gülüyor> Peki çok teşekkürler. Ben İzel. teşekkür ediyorum. İyi, iyi, iyi programlar, üzere. iyi yayınlar. Hoşçakalın. İzal Rozental ile Haftanın Karikatürleri